Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugün sizlere Nasrettin Hoca'yı anlatacağız... Nasreddin Hoca sayısız fıkralarıyla bilinen bir Türk halk bilgesidir. Kendisi yalnız Anadolu'da değil, başka Türk topluluklarında hatta Türklerle ilişkisi olan diğer topluluklarda da tanınır. Bununla birlikte hayatı hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Nasreddin Hoca büyük kitleleri etkileyen bir şahıstır. Onun sözleri her dönemde ve herkes üzerinde çok etkileyici olmuştur. İnsanları derinden etkilediği için ona ait olmayan fıkralar bile onunmuş gibi gösterilmiştir. Bunun sebebi Nasrettin Hoca'yı kullanarak insanları etkilemek, onlara ders vermektir. Nasrettin Hoca 1208 yılında Sivrihisar'da doğdu. 1284 veya 85 yılında Akşehir'de öldü. Sayısız fıkralarıyla tanınan Türk halk bilgesidir. Adı Yalnızca Anadolu'da değil, başka Türk topluluklarında, hatta Türklerle ilişkisi olan halklar arasında da bilinir. Fıkraları anlatılır. Nasrettin Hoca, Sivrihisar müftüsü olan Hasan Efendi'nin oğludur. Hoca, köy imamı olan babasından Arapça ve din bilgisi dersleri almış, babasından sonra bir ara köyünde imamlık etmiştir. Sivrihisar ve Konya medreselerinde okumuştur. Seyyid Mahmut Hayrani'ye bağlanarak onunla birlikte Akşehir'e yerleşmiş ve burada ölmüştür. Akşehir Kalesi'nin güney doğusundaki mezarlıkta adına yapılmış bir türbe vardır. Nasrettin Hoca Anadolu Selçukluları döneminde yaşamıştır. Bu dönem Moğol ihlali, devletin güçsüzlüğü, taht kavgaları gibi sebeplerle halkın perişanlığının bir kat daha arttığı Anadolu tarihinin en karmaşık dönemlerinden biridir. Nasrettin Hoca hem bu ortamda hem de daha sonraki bunalımlı yüzyıllarda sıkıntı içindeki halkın yaratma gücünün ve miza anlayışının bir simgesi olmuştur. Günümüze kadar ulaşan sayısı bir hayli kabarık Nasrettin Hoca fıkralarını aslında anonim bir halk ürünü saymak gerekir. Bu fıkralardan halkın sürekli Nasrettin Hoca tipini işlediği ve ondan çok sonra yaşayan tarihsel kişiliklerde bile bir araya getirdiği anlaşılmaktadır. Nasrettin Hoca Türk halk düşüncesinin yetiştirdiği büyük bir bilgedir. İnce bir zeka kıvraklığının, mizah gücünün yer aldığı Güldürürken düşündüren fıkralarında toplumdaki karşıtlıklar, olumsuzluklar ve aksaklıklar büyük bir ustalıkla sergilenir. Bunlarda köylü ve kentli, zengin ve yoksul her kesimden halkın çelişkileri, düşünceleri, eleştirileri Nasrettin Hoca'nın ağzından dile getirilir. Nasrettin Hoca'nın nüktelik kişiliğini belirten en eski kaynak Ebul Hayr Rumî'nin Saltukname adlı eseridir. Bu eserden de Nasrettin Hoca'nın nükteli kişiliğinin 15. yüzyılda iyice belirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nasrettin Hoca'nın fıkraları Yazma letaif mecmualarında toplanmıştır. Şimdi de Nasrettin Hoca ile ilgili bir konuşma dinleyelim. Ayşe merhaba, nasılsın? Sağ ol Ali, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol ama bugün çok sıkılıyorum. Neden çok sıkılıyorsun? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki. Bugün içim çok sıkılıyor. İstersen sana bir fıkra anlatayım. Biraz güler eğlenirsin. İster misin? İyi olur. Anlat bakalım. Yalnız güzel bir fıkra olsun. Tamam. Dinle şimdi. Nasrettin Hoca günlerden bir gün oğluyla birlikte bir köye gidiyormuş. Oğlunu eşeğe bindirmiş. Kendisi de yürüyormuş. Yoldan geçenler görmüş ve içlerinden biri... ...zamane gençlerini görüyor musun? Kendisi rahat rahat eşeğe binmiş. Zavallı ihtiyar babası da yürüyor demiş... Nasrettin Hoca'nın oğlu bu sözleri duymuş ve çok üzülmüş. Babasına dönüp "Baba ben eşeğe binmek istemedim ki. Hadi daha fazla inat etme de eşeğe sen bin." demiş. Nasrettin Hoca eşeğe binmiş. Biraz daha yol gitmişler. Bu kez başkalarına rastlamışlar. Nasrettin Hoca'yı eşeğin üzerinde gören bir adam, "Sen artık yaşlanmışsın. Yazık değil mi şu çocuğa? Bu sıcakta yürütüyorsun garibi." demiş. Nasrettin Hoca da bu sözün üstüne Oğlunu almış eşeğin arkasına bindirmiş. İleride başka bir grup insanla karşılaşmış. İçlerinden biri eşeğin üzerindeki Nasrettin Hoca ile oğluna bakıp şöyle demiş. Ne kadar acımasız insanlarsınız böyle. Zavalla eşeğe iki kişi birden biner mi? Yazık hayvana. Nasrettin Hoca bu söze çok kızmış. Oğluyla birlikte eşekten inmiş. Eşek önde bizimkiler arkada yola koyulmuşlar. Tesadüf bu ya ileride iki kişiye daha rastlamışlar. Adamlar bizimkileri görüp Allah Allah dünyada ne tuhaf insanlar var. Eşek bomboş hoplaya sıçraya koşuyor. Kendileri de bu sıcakta kanter içinde yürüyor demişler. Nasrettin Hoca bu sözleri duyunca çok kızmış. Ne yapsak kabahat. Herkesi memnun edemezsin demiş. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Çok güzel bir fıkra. Hoca da çok doğru söylemiş. Bence de öyle. Hem eğlendiren hem de insana bir şeyler öğreten bir fıkra. Ne de olsa bir Nasrettin Hoca fıkrası bu. Şu Nasrettin Hoca gerçekten çok renkli bir kişiliğe sahipmiş. Onunla tanışmayı çok isterdim doğrusu. Biliyor musun? Onun o renkli kişiliği türbesine bile yansımış. Nasıl yani? Türbesi nasılmış? Onun türbesi bana anlatılanlara göre duvarsız, dört direk üzerine bir çatı ve kocaman bir kapıdan müteşekkil bir yapıymış. Kapının üzerinde de kocaman bir kilit varmış. Tam da ona yakışır bir türbeymiş. Gerçekten çok ilginç. Ben çok merak ettim onu. En azından gidip onun türbesini görebiliriz beraber. Ne dersin? Ben de merak ediyorum doğrusu. En kısa zamanda gidelim. Tamam. Her şey için teşekkür ederim Ayşe. Görüşmek üzere. Bir şey değil, görüşmek üzere. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.